Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu haftaki konuğumuz, şairimiz Sayın Hüseyin Haydar. Hüseyinciğim hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hüseyin Haydar 2012 yılı Yunus Nadi Ödül Edebiyat Ödülleri'nde... Şiir ödülünü kazanmış bulunuyor. Bundan dolayı da yürekten kutluyorum. Çünkü Yunus Nadi ödülü hakikaten çok önemli bir ödülümüz. Evet. Ve çok yüz akı bir ödülümüzdür. Teşekkür ederim. Hakikaten yerini bulduğuna inanıyorum. Bir dost olarak söylüyorum. Doğu Tabletleri adlı kitabıyla evet. aldı. Kitapta biliyorsunuz daha önce konuk etmiştik Hüseyin Aydar'ı. Kaynak yayınlarından yayınlanmış bulunuyordu. Bu da bilgi olarak aktarmış olalım. Şimdi Hüseyinciğim hemen... ...hemen bir şiir rica edeyim... ...sonra ardından konuşmaya devam edelim... Peki. ...doğu tabletlerinden, ödül alan kitaptan. Evet, ...açtık birinci tableti okuyalım... Evet. ...bu kitap içerisinde 53 şiir var... ...53 ayrı şiir... ...birincisini izleyicilerimize... ...dinleyicilerimize sunalım... ...bu şiir... ...2002 yılının... ...Şubat'ında yazıldı 10 tanesi bu şiirlerin... ...ilki uygarlardır... ...ABD'nin... ...Irak'a olası saldırılarının tartışıldığı gündü... ...ve o sıralarda... ...hani aklı başında demeyeceğim ama... ...böyle kelli felli yazarlar da... ...Amerika'yı bu işgale... ...davet ve teşvik etmişlerdir. Hı hı. O utanç verici günlerdir. Bu şiirleri... ...böyle bir utanç... basıncı altında baş dönmesiyle... ...birlikte yazmaya başladım. Yani bir aşağılamaydı esasında doğuya karşı. Ve doğu tabletleri de böyle yüksek bir... ...aşağılama basıncı altında... ...belki bir baş kaldırı olabilir. Bastırılınca... Dicle gibi güneşi gibi kıp kızıl açar gonca baş kaldırır duvar boyunca gül başlı çocuklar rüzgar aşkla getirir bağ kardeşliğini ama iki nehrin makas gibi kapandığı yerde kesilir kara kurdele çünkü uygarlar gelecek bugün uygarlar gelecek uygarlar ulusumuzu adam edecek ey erinçli bahçeler Ufak ufak hurmalıklar denizi, Nasıl kızarırsa banyodan sonra bebeğin yüzü, Biz de yıkanıp arındık, Amberler süründük, Son kez seviştikten sonra giyindik kefenlerimizi. Çünkü uygarlar gelecek bugün, Uygarlar gelecek, Uygarlar bize insan hakları getirecek. Bağ bıçağı bir elimizde, Bir elimizde bağdağ, Gözlerimiz kara tohumlu, sık yapraklı defne çırası. Çünkü uygarlar gelecek bugün, uygarlar gelecek. Halkımız uygarlara armağanlar verecek, hayat alacak. Çok teşekkür ediyoruz. Doğu Tabletleri kitabından bir şiir sundu şairimiz. Kendi sesinden dinledik. Şimdi ödül hakkında biraz konuşalım. Evet. Elbette ki bir ödül almak her şeyden önce güzel bir şey. Güzel, güzel. Söyleme sahip sevgili dinleyicilerimiz. Ben de... E, Affecali tiyatro ödüllerinde yılın en başarılı yazar özel ödülünü aldım. Cevat ben, de, özel ben de seni ödülümle. kutluyorum, kutlamıştım. Böyle radyoda olsun bu. <gülüyor> evet, güzel <gülüyor> oldu. Şey olsun. Bu hoş, evet. çok hoş şey. Hakikaten başta söylediğim gibi Yunus Nadi ödülleri çok şey ödüllü. Yani böyle çok dirençli, çok e, oturaklı, ağırbaşlı e, bir ödül. Ve e, çok büyük e, ilgi toplayan bir ödül gerçekten. Buna son derece sevindim. Doğu tabletleri, ayrıca Doğu tabletleri bunu yüzde yüz eden bir şiir kitabıydı. Evet. Böyle olumlu şeyler oldu. Çok olumlu tepkiler geldi yani şey açısından. Onların işin tabii bir yanı. Ee, Yunus Nadi e, bizim devrimimizle birlikte kurulan e, basının önde gelen en önemli e, kahramanlarından evet. Yunus Nadi. Yunus Nadi adına konulmuş bir ödülü de kazanmak, buna değer görülmekse ayrı bir onur. Kesin. Yunus Nadi ödülünü veren jüri, jüri üyeleri de Türk aydınlanmasının devriminin saygın kişileri. Evet. Onlara radyonuz aracılığıyla da bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi ödül nedir? Ödüller dünyanın her yerinde ya da insanlığın kuruluşun oluşundan, uygarlığın gelişiminden beri var. Ödül de var, ceza da var. Evet. Değil mi? Ödül insanı yaşamaya... Yaptığını daha iyi yapmaya, topluma daha iyi katkı sunmaya yönel, yönlendiren, yüreklendiren e, bir e, kurumsal e, güdüleyici. Bir kurum daha doğrusu. Şimdi ödül eğer bu ödüller rastgele gelişi güzel ya da kirletilecek bir şekilde dedikodular olacak bir şekilde veriliyor ise o işin başka bir yanı. Yani siz çocuğa süt içirin, temiz süt içirin, sağlıklı süt içirin ama Bozuk süt içiriyorsanız onda sütün bir kabahati yok. Tabii. Siz orada bozuk süt içir... Yani ödülleri de sağlıklı tutmak gerekir. Çok önemlidir. Türkiye'de ödül kurumu... ...çok büyük eleştiriler vardır. Önemli eleştiriler vardır. Bu da bu kurumların bir kez daha kendileri dönüp bakmalarını gerektirir. Bakmaları gerekir yani. Ama bu ödüllerin bir suçu, bir kabahati yoktur burada. Herhalde, herhalde. Herhalde, herhalde. <gülüyor> herhalde. Yani ödüller... E Bazıları e, sembolik olarak karşıdır. Ben buna da saygı duyuyorum. Yani ödüllere karşıyız. Plan denilebilir tabii. E, saygı duymak lazım. Fakat yani ödüllerin bir motivasyon yarattığı da yaratıcısında bu kesindir. Yani e, buna buna karşı olmak e, yani bir anlamsız geliyor bana yani. Evet, bir ikisiniz yani. daha Hı. aslında bir şey daha ekleyebilirim. şöyle Şudur. E, çok gürültülü günler yaşıyoruz. Çok kar, kargaşalı günler yaşıyoruz. E, bazen e, altı ayda yani. Bundan on yıl önce altı ayda yaşanacak olayları bazen bir günde yaşıyoruz. Evet. Ve bütün bu curcuna içerisinden bir kitabın kendini öne çıkartabilmesi, rafa alınabilmesi için de... Ödül esasında burada çok gerekli. Tabii. Yani gençler için ben 1981 yılında gene o zamandan hani itibarlı ödüllerinden demin senin söz ettiğin akademi evet. akademi ödülünü, akademi kitap ödülünü almıştım. Zanlıyorum sen de. Evet o, sen evet, evet. öğük ödülünü al, almıştım. Değil mi? 81'de de ben şiir birincilik ödülünü almış idim. O ödül beni sahneye itti. Hadi bakalım. Tabii. Hadi bakalım. Şimdi sen göster bakalım kendini. Ve arkamda A Kadir gibi ya. o zamanın adamları şu şiir şeyleri hakikaten öncüleri ustaları vardı. Tabi tabi tabi. Onlar da ışık içinde, nur içinde yatsınlar. Bu ödül ise hani bir teşvikten daha farklı olarak ya bir taçlandırma ka ka kamuya kamuya kitabı haber veriyor. Tabi tabi. tabi hani şiiri yazmak için bir yanı onu iletmek kaldı ki Doğu tabletleri bildiğiniz gibi. Ee, ulusal kanal ekranlarından Yıllardan beri e, Yayınlanıyor ve beğeni toplanıyor Mesut Mertcan'ın sesinden evet. Sizin radyonuzda da evet, e, yayınlar oldu evet. Ama kitap başka bir şey Ben izleyicilerimizden Doğu Tabletleri Kitabını e, edinmelerini e, Şey yapıyorum Rica ediyorum Kitapçılardan yoksa ısrarla istemelerini Neden? Şiiri Arka raflara itmişlerdir Değerli izleyiciler, arka raflardadır şiir. Başka şeyler öne getirilmiştir. E, aydın insanlar kitapçılarına gidip ısrarla sevdikleri, istedikleri kitabı onlardan talep etmelidirler. E, çünkü hani bir şey ödül konuşmasında benim bir sözüm çok böyle yayıldı. Şairlerin ortaya çıkma vaktidir. Şairler ortaya çıksın, çıkacaklar. Ama okuyucu da, okuyucunun da ortaya çıkma vakti. Tabii, o daha da önemli hatta. Çünkü e, şiire sahip çıkan okuyucunun kendisi olması gerekir elbette ki. Kimin için yazıyoruz biz? Alıcı kim? Okuyucudur, seyircidir, değil mi? Halkımız. Halk, halkımız. Tabii daha onun, onun tabi. onu bunu yapmıyorsa o zaman şikayet etmeyecek. Yani niçin bu bozuldu? Niçin bu çürük? Ama siz bakkalınızdan boyuna çürük yumurta alıyor da... bir günün hep çürük yumurta yemişim diyorsanız yani burada sadece bakkal mı suçlu? Evet. Bir de ayrıca şu şu da belki burada söylenmelidir. Sevgili Hüseyin Aydar. Şimdi e, edebiyat e, bir me, öyle bir meta haline getirildi ki yani bir reklam pastası durumuna geldi. Hı hı. E, billboardlar, gazete reklamları e, e, gibi hı hı. bir şeylerle körükleyerek yüz binler, iki yüz binler basıyor. Fakat içinin değerini araştırıp tabii yazan, çızan maalesef olmuyor. Şimdi e, sevgili Ülkü, önemli bir konudur. Burada sanıyorum biraz değindik buna. Yani... Ee, bu gürültüde bu mesele öykü mizah nasıl olacak da bir yol bulacak kendisine ee. bu trafik bozuk yani herkes karşıdan karşıya geçiyor ışıklar ters yanıyor tabelalar ters gösteriyor bu, bu curcuna da bu karışıklıkta hatta güvendiğiniz e, görevini yapan adam tersini yapıyor yani hani e, eve çağırıyorsunuz güvenlikçi geri evi soyuyor yani böyle ters bir zaman zamanlarda yaşıyoruz böyle zamanlarda iyi şey nasıl gidecek nasıl yol bulacak? Bu Havan Radyo bence bu görevi yapanlardan bir tanesi radyo alanında. Yani iyi hizmeti sunuyor okuyucuya, izleyiciye, efendim camiasına, kendi toplumuna, topluluğuna. Şimdi ulusal kanal da bunlardan. Yani ulusal evet. kanal olmasaydı mesela bir şiir edebiyat dergisinde yayınlandığı zaman kaç tane basılabilir edebiyat dergileri? Bugün 300, 500 bilemedim 1000 adet basılıyor. Peki kaç tanesi satılıyor? İşte şu kadarı satılıyor. Ama bir televizyon ekranında yayınlanan şiir o anda bir kez yayınlandığında milyonlarca insana ulaşıyor. Tabii tabii tabii çok önemli bir... bir ben bir şey. de biliyorsunuz Aydınlık gazetesinde her cumartesi aşağı yukarı dergi de başlamıştım. Demek ki üç yıl civarında bir süredir şiirlerimi yayınlıyorum günün yani o ortamına uygun şiirler... O zaman da bugün aşağı yukarı 70 bin civarında e, satılan aydınlık gazetesi de e, 70 bin iki kişi okusa 140 bin kişi ulaşıyorsunuz. Tabii, çok, yani çok büyük rakam. yeni dünyalarda tabii. yeni mecralar var. Evet. Bu şair bunu keşfedecek, yani buralara gidecek, Bravo. bakacak ve buralara ulaşmaya çalışacak. Biz belki bunu biraz böyle yapabildik. E, bunun da etkisini görüyorum. Ödül de bunu tabi bir anlamda e, yani okuyucuyu da kitaba yönlendirdi. Tabii tabii tabi tabi tabi. Çok önemli çok önemli. Sevgili dinleyicilerimiz şimdi şairimizin e, yine kendi sesinden e, ikinci tablet evet, Leyla. Evet ikinciyi okuyalım. Başlıklı, Bir oldu iki olsun. Evet tamam. başlıklı şiiri dinliyoruz. Evet. İkinci tablet Leyla. Eski havaları söyler ana. Odaları dolanır da. Benlerini arar ellerim. Dolunay'ın yanağında. Babil kulesinin yıldızlarını da vurdular demin. Meğer gözlerinmiş Leyla. İçi bal dolu gözlerin Boş bahçelerde rüzgar Leyla Leyla diye ağlar Uzak yollarda rüzgar Leyla şarkısını söyler Diyorlar Bir mektup yaz esenlik evinin kızına Diyorum baksanıza kapatmış kapısını penceresini Diyorlar Baba bağlarını yedi ırmaklarını içti Diyorlar yedi bin yıllık şarap küplerini kırdı Meğer kanınmış Leyla, Bağdat toprağına akan. Ah Leyla, çakıyla kazıyan bendim duvarına. Benimsin Leyla, sen benimsin. Leyla benim. Soran olursa gitti deyin, karanlık bir havada. Ama dönecek mutlaka. Alnında çoban yıldızıyla. Leyla, mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Peki Hüseyin Eder, e, yani hakikaten ben bunu merak ediyorum, biraz da sevinerek merak ediyorum, sevinç duyarak. Ödül konuşmanın aklında mı? Yani tematik arası. olarak. Evet, bu, evet. Biz, bize söyler misin bir şeyler? Şimdi şudur olay, e, hani bir kere Türkiye'de hakikaten şimdi nedir bakın Kürecik'te bir radar üstüne ediyoruz. Önemli bir şey bu. Deniliyor ki orada saldırı füzeleri yok. Ama orası saldırıya teşvik ediyor. Tabii. Bir saldırı odağı oluyor bizim küreciğimiz. Bu bir fiziki olarak yetmez. İki oradan üstü mazlumlara karşı kurulmuş. Üç oradan üstü bizim bağımsızlığımızı alıp berhava ediyor. Şimdi bir konu bu değil mi? Bir başka konu Türkiye'de diyelim ki. Bir arayasa yapılmaya çalışılıyor. Sağlıkçıların biz mücadelelerini bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Eczacıların mücadelelerini bilmiyoruz? Biliyoruz. Böyle yığınla sorun dolu evet, ee, sorun. ülkemiz yani işçilerimiz değil mi? Şimdi bakın bu üç buçuk, üç buçuk meselesi dalga geçiliyor halkla. Şimdi burada şaire iş düşüyor. Yani şimdi hiçbir şey yani siyaset her şeyi çözemez. Sanata iş düşer. Şiirle çözümlenecek sorunlar vardır. Şair şiirle çözülecek sorunları kendine bir buyruk gibi alır. Toplumun, kamunun buyruğu gibi alır ve onları çözmeye başlar. Şimdi bu sorunlar çok. O nedenle şairlerin ortaya çıkma vakti. Birincisi bu. Şimdi ikincisi. Hani aklı olan, azıcık aklı olan bir insan Türkiye'de nelerin dönmekte olduğunu görür. Şiir bu dönmekte olan olayların kapalı yanlarını açar. Evet. Açar, açımlar ve halka sunar. İş budur. Nasıl bir bölgede bir sel felaketi yaşandığında ağıtlar yakılıyor ise nasıl bir başka bölgede bahar geliyor da o baharı coşkuyla insanlar karşılıyor al yeşil giyinip sokaklara çıkıyorsa ve bu şiire yansıyorsa gene şairin burada şaire iş düşüyor. Şimdi Türkiye'nin beyni hapsedilmiş durumda e, hastala ve Silivriye çok önemli bu. Çünkü bu bir ay geçmedi üstünden. Dört evet. yıl geçti. Evet. Bu dört yılda bu bir zulüme dönüştü. Buna buna kimi ikna edebilirler ki? Kimse edemezler. O zaman içeri aldıklarında içerideki insanlar neyle suçlandığını bilmiyorlar. Hala böyle değil yani. mi? Ama bu, şimdi, olacak iş mi bu evet, öyle bir şey yok. Şimdi o yüzden oraya bir selam yolladık. Evet. Ve bu oradaki seçkin kalabalıktan çok yüksek, olumlu tepki getirdi. Bir şey daha bu da çok önemli sevgili Ülkü. Bizim izleyicilerimiz, şey dinleyicilerimiz e, bilinçli aydın insanlar mutlaka biliyorlardır. Türkiye Osmanlı'nın getirdiği o çok bir sürü beladan bir devrimle sıyrıldı çıktı. Evet. Değil mi? 1920 devrimi diyelim adına. Hani 1876 birinci meşrutiyet, 1908 ikinci meşrutiyet ve 1920 diyebileceğimiz bizim kurtuluş Savaşımızda verilmiş olan devrimci süreç. Yani işgalden ülkemizi kurtardık kimlere kimlere karşı. Yedi düvele karşı evet. yani emperizme karşı. Şimdi o sürece baktığımız zaman yani 1876'dan beri hadi diyelim ki ortalama bir 150 yıl, 150 yıldan beri yaşanan bu toplumun kendini iyileştirme çabası, uygarlaşma yetkinleşme çabası içinde bakın şimdi Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet. Biz şimdi bunları çıkarsak aradan. Geriye nasıl bir şey kalır o süreç o devrimci süreç nelerini yitirir değil mi ya da bütün bunların olmadığını düşünelim de Mustafa Kemal'ler nasıl yetişecekti Tabii. O, o Namık Kemal olmasaydı Tabii. o yüzden orada vurgu yaptığım konulardan birisi de buydu ee, şiiri şairi sanatçıyı mutlaka bizim kendi mücadelemizin içerisinde tutacağız yani domatesi alırken de nasıl manavdan bakıp da çürüğünü almıyorsak Peki Türkiye'nin toprakları satılıyor da nasıl buna dikkat etmeyeceğiz domatese dikkat ediyoruz da? Ya bravo, güzel bir örnek gerçekten doğru ve dikkat etmeye etmeye de bakıyoruz. Heh, onlar gitmiş. birikiyor birikiyor birikiyor bakın bugün akıl almayacak şeyler oluyor tabii böyle bir sürü sorun var ama şu var. Türk milleti yani Türkiye'de yaşayan insanların tümüdür bu yani Türkiye'de yaşayan halkların tümüdür Türk milletidir adı çok olgundur. Çok görgülüdür bilgilidir. Ve bir gün tepki verecektir. Veriyor şimdi. Ee, geçtiğimiz günlerde bence son yıllar en önemli bir eylemi gerçekleşti. 19 Mayıs'ı evet. Türkiye Gençlik Birliği e, kutladı. Başka bir sürü kutlamalar oldu. Yani bu yani akla zarar değil mi? Yani 19 Mayıs'ta çenek koyma yasağı. Böyle bir şey olabilir böyle mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani bir evin mutfağını kapatın. Hadi yaşa diyeyim mesele yani. Hani böyle saçma bir şey. Ya da evde musluklar var ama su yok. 19 Mayıs musluklarımızdan akan bağımsızlık suyudur. Onun kesildiğini düşünebiliyor musunuz? Ya da ışıktır. Kesin kapatın evin elektriğini. Hadi girin bakalım eve neyi görebileceksiniz? 19 Mayıs'ı kapatmak zulmün karanlığına karanlığını açmak demektir. Karanlığı açıyor, ışığı kapatıyor. Karanlık açılıyor. Karanlığın açıldığı yolu yine insanlar 200 bin genç toplandı İstanbul'da. Büyük, büyük bir, büyük, çok büyük bir gösterge. Evet, evet, ben de katıldım. Ha, büyük da. bir coşkuyla kutlandı. O yüzden aydınlanma... Hareketimiz bizim çok yücedir, çok yüksektir. Tarafları çoktur ve bilinçlidir. Fakat bu karanlık dediğimiz olay yani elektrikleri kesen yani 29 Ekim'de e şimdi saldırıyorlar. Atatürk'e saldırıyorlar, Kurtuluş Savaşı'na Şehit Şehitliğe saldırıyorlar mesela şehitlerimize. Yeah. Tabii bunlara saldırıyorlar, saldırıyorlar. Oğlu saldırıyorlar. Şimdi ama bu nereye kadar? Bu zulüm nereye kadar sürecek? Şimdi gene isterseniz şöyle yapalım. Yani mesela sanatçılara saldırılar oldu değil mi? Evet şimdi, oluyor hani tiyatro. Siz kimsiniz denildi yani tiyatroculara. Hani Allah Allah ya. Yani hani böyle bir şey tüyler insan diken diken oluyor. Dünyada böyle bir örnek de yok. Yok. Yok. Ben şu arada hemen sözünü belki kesmiş gibi ol, olacağım ama Hüseyin Aydar. Yani bunu pek çok e, insanımız e, maalesef bilmiyor. Onun için özellikle söylemek istiyorum. Mesela TRT 85 radyonun 85. yılını kutluyor değil mi bu, bu yıl? Evet. Fakat iki yıl 1,5 ön, yıl önce TRT Radyo Tiyatrosu Arkası Yarın Çocuk Bahçesi programlarını kaldırdı. Evet. Bak bunu Aslında pek çok insan bunu, bunu bilmez. Evet evet. Ben e, geçtiğimiz yılın Haziran ayında e, Cumhuriyet'in ikinci sayfasına bir yazı yazdım. Başlığı evet. Vah Radyo Tiyatrosu Vah. Bunu pek kimse bilmiyor. Şimdi ufak ufak ilerlemeye çalışıyorlar. İlk önce bu TRT'den radyo programlarını kaldırıyorlar. Sonra ardından şehir tiyatrolarındaki bu operasyon, evet. değil mi oradaki? Devlet dairesi masa başındaki tiyatro oynayan yakından uzaktan alakası olmayan bir insanı getiriyor. Yönetimin başına koyuyor. Hangi oyunlar oynanacağına o karar verecek. E, reisliğini o yapacak. Yani böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir şey nasıl olur? Ama bakın şimdi 4 artı 4 artı 4 dediğim evet. ucube. Ya, Bu ucube ya. böyle Felaket. bölüyor insanı. Yani insan ömrünü bölüyor. Buna yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı e, durdurma red şeysi e, başvurusunu... Ee, Yargıtay oy birliğiyle reddetti. Ya. İşe bakın siz. Yani, yani işe bakın. Ya. O yüzden bu zulüm yukarıdan geliyor, aşağıdan bu berhava edilecek. Şimdi bir de şehitlerimiz geliyor. Tabii Doğu tabletleri şehit konusunun temasının dışında olamazdı. Bu çok de defalarca ulusal kanaldan e yayınlandı, internetten e bi bi on binlerce izlendi. E bir şehit şehit Tabii okuyor. 21. tablet şehit dinliyoruz. Yeşil bir yağmurdur, geceleri yağar ekinlere. Sabah güneşi gibi vurur pencerelere. Ona hiç ölü diyebilir miyiz? Kolayca girer evden içeriye, oturur eski yerine. Anne, ben geldim. Anne mutfakta dalmış işine. Oğlunun sevdiği yemekleri yapıyor. Anne, ben geldim. Kalkıp geçiyor bir odadan ötekine. Dağı tırmanıp geçiyor bir tepeden. Ötekine, ona hiç ölü diyebilir miyiz? Severiz bütün ölüleri biz, onu sevdiğimiz için. Anne oğlunun sevdiği yemekleri yapıyor. Ana sütü, ana dili, ana yüreği, ana toprak. Anne yemekleri bolca yapıyor, bütün şehitleri ağırlayacak. Kuruluyor kutsal sofra, mataralar şerbet dolu. Bayınlıyor yolu uzaktan kumandalı hayun. ''Sakın ağlamayın, gülmesin şeytan.'' Anne gizlice ağlıyor içeride. Mehmet, Memo, bebek emekleyerek geçiyor yerdeki kilimi. Anne övünüyor oğluyla. Evimin direği, evimin çiçeği o. Mehmetçik dirsekleri üstünde geçiyor yedi iklimi. Açılıyor sekiz kapının kanatları ardına kadar. ''Geldim anne'' diyor. ''İşte geldim. Ben ırmak oldum bak.'' Su gibi içsin beni halkım. Anne, ben buğday oldum. Un oldum. Ekmek oldum. Halkımın karnı tok olsun. Anne, ben yıldız oldum. Halkımın başı dik olsun. Çok teşekkürler. Hakikaten benzersiz bir şiirdi. Benzersiz bir şiir, evet. Kemiz'in böyle şiirlere her zaman ihtiyacı vardır. Bir de az önceki konuşmada... Seni dinlerken bu ülke sorunlar hakkında evet. söylediklerini dinlerken aklıma bu karınca soyundan gelen bir hayvanlar vardır. Karınca soyundan gelir farklı karınca'dan biraz daha farklı şeylerdir böceklerdir termitler. Hı hı. Şimdi koca bir çınar düşünün koz koca bir çınar köklü gökyüzüne yükselmiş. Şimdi bu termitler küçücük topluğuna başı kadar bir delik delip gövdeden hı hı. içine girerler ve bütün çınarın içini yerler. Fakat dışarıdan görünüşte hiçbir şey fark edilmez. Çınar olduğu gibi duruyordur. Formu aynı. Hı hı. Fakat şöyle iki parmağınızda bir vurduğunuz zaman devrilecek hali de kalmamıştır. Talaş yığını haline gelir çöker. Hı hı. İşte şimdi o ülkenin sorunlarında duyarsız kalırsak hı hı. ondan sonra sıf çınarın kabuğu da öyle düşerse bir daha yukarıya çınar dikemezsiniz. Evet şimdi esasında şudur şöyledir yine bizi dinleyenler çok bilinçli bir kesimdir biliyorlar. Bir sorun da işte kaz dağları dünyanın en önemli yani bölgesi her bakımdan. Şimdi burada altın aranıyor. Kaz altını alıyor adam. Yani dağın altını alıyor. Altını da alıyor oradan ve bütün yer altı zenginliğimiz petrolde olduğu gibi borda olduğu gibi bizim değil. Tabii. Yani bizim değil bunu alıyor alırken zehirliyor. Bir örnek daha. Şimdi adam gelmiş izin almış Ankara'dan gitmiş e, Kemaliye'nin bir köyünde ne? magnezyum arıyor. Magnezyumu da de oradaki derede yıkıyor. En güzel üzümlerin olduğu bağların bağları sulayan derede yıkıyor. Köylü itiraz ediyor buna diyor ki sen bunu yapamazsın. Yazıklar. Bu misin? dereden biz su içiyoruz. Bakın dünyanın en iri üzümlerini kara üzümlerini burada yetiştiriyoruz. Bağımız bahçemiz buradan. Ama köylü dediğini işitiyor sadece. Ve buraya el atılmıyor. Adam orada çıkarttığı magnezi orada yıkıyor. Yeah. Zifir suyunu bırakıyor. Bir de aldatıyor ben bu suyu temizleyeceğim diye. Yani o da, o da işin içerisinde. Biz buradan kalktık gittik Kemalye'nin bu köyüne. Enver Gökçe'nin köyüdür. Evet. Hemen buradan Enver evet. Gökçe'ye. Evet analım. Evet, analım. Şairimiz, analım. selam biz... yollayalım. Evet. Onun köyüdür. Çit köyüdür. Ee, kaymakamla görüştük. Hiçbir şey çözülmedi. Şimdi böyle çözülmeye çözülmeye demin dediğimiz bu dediğimiz şey olay var. Ama şu çok önemli. Ee, diyor ki Orhun yazıtlarının bir yerinde Bilge Kağan'ın sözü. O diyor başı beleye girmeyince ne yapacağını düşünmez. Böyle yapma diyor içerik olarak söylüyor. Böyle yaparsan diyor esir olursun. Yani bizde de yani halkında şu. Yani bıçak gelip iyice dayanıp da iyice zorbalık böyle kendini ortaya koymadan da e, büyük kitle hareket etmiyor. Ama onun hareket etme günleri gelmiştir. Neden? Şimdi bugün 2002 yılında bir kilo domates kaç liraydı? Bir tüp kaç liraydı? Evet. Değil mi? Hani bir kilo çay kaç liraydı? Bugün kaç lira? O zamanki emekli maaşları kaç liraydı? Değil mi? Evet. O zamanki ücretler ne kadardı? O zamanki işçi ne kadardı? Göreceğiz ki 5 kat daha hayat pahalanmış. Tabii. Dünyanın en pahalı ülkesindeyiz. İşte hemen yine örnek verelim. Bugün dünyanın en pahalı telefonunu kullanıyoruz ve yabancı şirketlere satılmış. Dünyanın en pahalı tekel ürünleri, artık tekel ürünleri diyoruz buna değil mi? Hani alkollü ve ya da şeyleri tütün evet. ürünlerini. Hani inanılmaz derecede pahalı. Ee, telekomünikasyon inanılmaz pahalı ve soyuluyor halkımız. Şimdi şairlerin ortaya çıkma vaktidir. Bravo. Peki bu neye yansıyor? Ahlaka yansıyor. Aşkımıza yansıyor. Kesinlikle. Sevdamıza yansıyor. Kesinlikle. Karı koca arasına yansıyor. Zavallı insanlar, arkasız, kimsesizler. İşte devrim kimsesizlerin devrimi dediğimiz o devrim kendini yenilemektedir. Yeni diyecek, bu yapılacak. Sokaklara dökülecek insanlar. Çünkü hayat hakkı tanınmıyor. Atatürk'ün büyük nutkunda diyor ki değil mi bugünleri görüyor büyük önder. Halk sefil ve yoksul düşmüş olabilir olacak diyor. Bak çok önemli. Sadece kalelerin kuşatılması değil halkın da sefil düşürdüğünden söz ediyor. Çünkü sefil düşmüş e, bir halk ekonomisi çökmüş bir halkı çok daha rahat sürersiniz Asya kapılarında Amerikan komutanların emrinde cepheye. Yoksulluk en büyük günah. Bravo. Yoksulluk en büyük suç. Yoksulluk bir alın yazısı değildir. Yoksulluk yoksun bırakılmış topluluğun içine atıldığı karanlıktır. Yoksulluk asla bir alın yazısı değildir. Hiç kimse yoksul doğmaz, eşit doğarır. Sonradan yoksullaştırılır bir bebek. Bebek niçin yoksul doğsun? Türkiye'nin bebeği. Bütün varlıklar onun. Kazdağın altındaki altın da onun. Denizlerin dolu balık balığı da onun. Irmakların balıkları onun, suyu onun, kuşlar onun. Bak ne kadar varlıklı doğuyor bebek. Sonra bebeği biz ne hale getiriyoruz? Kore'ye yolluyoruz o bebeği biz. Ve o bebeklerin yetişmiş. Orada şehit oluyor. Yani şehit olduğu söyleniyor. Orada yok ediyoruz. Kimin için? Yani Kore'den bizim ne çıkarımız oldu? Bugün Suriye'ye savaş naraları atanlar... Komşumuz bizim. İşte konuşmada o da vardı. Evet. Ya nerede kaldı komşuluk hakkı? Biz evet. komşumuza göz kulak olacağız dışarıdan bir saldırı <gülüyor> olduğu zaman. Buyurun bakın. Şimdi canım kardeşim bu programı biz uzatsak 5 saat bizim dertlerimiz bitmez. Yani bunları anlatacağız. Ama güzel bir şeyler söylemek gerekirse Türkiye'nin aydın yapısı kaya gibidir. Çok sağlamdır bakın bunca zulme. Mesela 99 kanal mı yayın yapıyor Türkiye'de? Ya 98'i 97'si. Halkı uyutmak için. Evet. Nazım diyor ya. Tabii yalanla besliyorlar seni. Halkına. Yalanla besliyorlar seni. Oysa diyor sen açsın. Ekmeğe aşağı muhtaçsın. Bugün böyle. Ama tabii bizde bir onur vardır. Kol kırılır yeni içinde. Yani insanlar belli etmiyorlar. Fakat Türkiye açlığın da içinde. Kesinlikle. Açlık yani ekmek bulamamak değildir. Kesinlikle. Beslenemiyor. Tabii tabii. Tabii bunun içinde kültürel, sanatsal değerler de söz konusu. Ama ekonomik ekonomik olarak çok yüksek. <gülüyor> Bakın şimdi hani kira mira diyoruz? Onca işler yapılıyor. Her tarafta soygun. Her taraf soyuluyor Türkiye. Dört bir yanından soyuluyor. Hani denizleri soyuluyor, dağı taşı soyuluyor, insanı soyuluyor. Yani şu işe bakar mısınız? Yani bu sıfır safaşında adam Kur'an sayfalarını takıyor bıçakların ucuna. Ya. Yani. Aman bu Ebu Süfyan takımı. Bugün Ebu Sufyan iktidardadır. Hangi şiiri sunacağız şimdi dinleyicilerimize sevgili Hüseyin Aydar? <gülüyor> şimdi böyle bir rastgele açalım mı? Hadi. Buradan fedai şiirini okuyalım. Hı hı. Ve devrimimizin o atsız neferlerine ve adı olanları da anarak önderlerini atsız neferlerine bir selam yollayalım. Fedai. İşte şairlerin ortaya çıkma Vakti olduğu gibi fedailerin de Ortaya çıkmak vaktidir Dalından düşen nar gibi değil Savrulup dağılan akça kar gibi değil Korkunun Dolunay olduğu gecede Sönmüş ocağa çakmak gibi çakar Doğduğu gün ölen kimdir Öldüğü gün doğar Kimdir dağılan kardeşleri Avucunda toplayan Aşıyor şimdi kendini Kendi hükmüyle Çıplahım gömleğim Kefenim yok, göbek bağım da yoktu, ciğerlerim kurt ciğeri. Ben o taşın içine girerim kılınç gibi, ben o ateşe dalarım çölde Mecnun gibi. Kopacak tufan için gönderildim, adım Fedai. Can evinden cansızlara can veren kimdir? Damarda durmayan kan gibi akar. Kimdir? Kale taşlarına vurur omuz başları, akşamları kireç yer. Sabahları zindanı içer Adım Namık Adım Kemal Adım Ömer Adım Naci Yolunu yitirmiş mermi çekirdeği değil Ben atılan kargıyım Beş bin yıllık yargı böyle Nefes alan bir granit Sinirleri olan bir ırmak Çıkar Balkan'a Kafkas'a Dökülür Kerkü'e, Tiflis'e Ey Tigin Külsün Ey Yiğit Daimsin... Ay ile Yıldız'ın oğlu Bilge... Sen fedaimsin... Adım Yakup... Adım Cemil... Adım Supi... Adım Deniz... Aynı gönüllü atılır koyar başını araya... Gök aydınlanır o an... Aydınlanıp kalır ya... Bilinir... Sundu yine kendini... Bir fedai dünyaya... Çok güzel teşekkür ediyoruz... Sevgili dinleyicilerimiz... Bu haftaki konuğumuz... Sevgili Hüseyin Haydar idi, 2012 yılı Yunus Nadi Şiir Ödülü sahibi. Tekrar kendisini kutluyoruz. Hüseyinciğim, katılımından dolayı çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Artık bizim radyomuz. Elbette ki, elbette ki. <gülüyor> Radyo. Tabii ki. Çok değerli dinleyicileri var. Hepsine selam olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, şairimiz Hüseyin Haydar'ın bir şiirini şimdi bir de Mesut Mertcan'ın sesinden dinleyelim. Birazdan suç işlemeye başlayacağım. Evet, yırtacağım gizli antlaşmalarınızı, mutabakatlarınızı sizin. Yırtacağım damgalı damgasız kağıtlarınızı ve bütün kağıtlarınızı. Şairim, asiyim, ellerim bilge kanun elleri. Tehdit eden benim. ...tertip merkezlerinizi sizin... ...kiralık adamlarınızı... ...ajanlarınızı... ...evet... ...tanımıyorum... ...işgal karargahlarınızın yasalarını... ...şairim... azim, ...boynum... ...pir sultan aptalın boynum... ...fırlatıyorum ısraları... ...vınlayarak geliyorlar üzerlerimize... ...ucumanda kemiğinden oklar bulacaklar sizi para deliklerinizle şairim asiyim yayım Ertuğrul Gazi'nin yayını yakacağım evet ihanet keşhaneleriniz sizin ve münafık makamlarınızı kanımı dökerek ateşe vereceğim mezbahalarınızı şairim asiyim ruhum Halla Mansur'un ruhu. Yıkacağım müesses edebiyatınızı sizin Gök gürültüsünden ürken şiirinizi. Ve tedbirli, teşvikli yazın dünyanızı. Girişinden yıkacağım inge köşklerinizi. Akçeyle düflerinizi. Şairim, azim. Yüreğim, yüreğim. Nazım Hikmet'in yüreği. Devireceğim insan etinden tahtlarınızı. Alt üst edeceğim saltanatınızı. Padişahınızı ben devirmedim. Yapacağım yine aynı işi. Şairim, Asim, Koç Koçköroğlu'nun adı. Ve kuracağım ırmaklarında özgürlük kakan ülke. Kuracağım dünyada cenneti. Burada, bu topraklarda bir yiğit türküsü gibi türkü. Cumhuriyeti ben kurmadım. Yapacağım yine aynı işim. Çayırım, asiyim. Bilincim, Mustafa Kemal'in bilinci. Saldırtın şimdi köpeklerinizi, saldırtın paçalarıma ey atasızlar, ey Ebu Süfyan artıkları. Hadi durmayın, kelepçe vurdurtun hecelerime, ezdirtin şiirlerimi, geçirtin paletlerinizi üzerlerinden. Biber gazı sıktırın gözlerine, kalkar ayağı kelimeler. Ölümsüzlük suyuyla yıkanmış, Ayaklanır ezgi kıtaları, Destan alayları, Duyuyor musunuz kayalardan gelen gür naraları? Şairin, aşığım, Gürsüm, Ferhat'ın, Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar, hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.